Hatta oradan arazi alma planlarına kafası yatmış insanların sohbetine <gülüyor> <gülüyor> dahil oluyoruz. Şey çok <gülüyor> güzel ama yani. Kaç bit diye soracağız değil mi? <gülüyor> nereye, nereye yatırım yapsak diye düşünürken bir anda Metaverse'de arazi satıyorlarmış. <gülüyor> Alalım falan? Abi Allah ne şahit olduk böyle bir sohbete biliyorsunuz. Abi ne yapacaksın, ne edeceksin hiçbir fikir yoktu tabii ama arazi, arazi var diye. Peki Haluk burada, Fethiye burada, ben İsmail, evet. ben selamlar ve sevgili konuğumuz Ömer Şahin bizimle beraber tekrar geçtiğimiz haftada oyunlar üzerinden başlayarak devam etmiştik. Tekrar hatırlatalım Ömer Şahin yıllarca bizim radyoda kayıt yaparken... Camın arkasında seslerimizi kaydeden ve bunu size ileten arkadaşımız ki hala bunu yapıyor. Ee, hoş geldin. Hey, hoş bulduk. Merhaba tekrar. Arada de. kayıt dışı müdahil oluyordu ama. Gidiyordum, evet <gülüyor> ya dayanamıyordum giriyordum oraya. <gülüyor> Masanın arkasında duruyordu diyoruz. Uzun süredir biz şu anda mesela evlerimizden kayıt yapıyoruz ama bizim yaptığımız kayıtları evet. da alıp temizleyip size iletiyorlar. Tekrar şimdiden çok teşekkürlerimizi iletelim. Evet, geçtiğimiz hafta oyun dünyasından Metaverse'e geçmeye çalışmıştık. Çok kabaca bir hatırlatalım. Oyun dünyasındaki bazı temel benzerlikleri alıp oraya taşımaktı Metaverse'deki e, işleyiş. E, baş Aynen. Avatar ve Avatar için çok güzel bitirmiştik. İşte futbol oyunu oynarken krampon satın almaklar, forma satın almaklarla başlayan sürecin şimdi 3 boyutlu interneti Ömer Şahin terimini çok sevdim. Ömer, internetin 3 boyutlu haline çevirmekle e, ilgili bir miktar kafamda canlandırabilim için ben hologramları falan filan hatırlamaya çalışıyorum ama bunlar farklı şey. Çünkü hologramda bildiğim kadarıyla ben canlı o hani kanlı canlı flash İngilizcesiyle bedenimle karşında hologramı görebiliyordum ama burada herkes ...o ekran içinde dijital dünyada kendi avatarıyla olacak... ...ve oyun dünyasından buraya doğru bir geçiş pazarlanıyor. Ya şunu belirtmek istiyorum... ...bu büyük bir pazarlama ön girişiminin bir parçası olma ihtimalimiz var... ...biz bile burada bu programı yaparken... ...insanların kafasında henüz bir birim aslında gerçekte bir birim olan bir şey... ...insanların kafasında yüz birim halinde hı hı. oluşturmak evet. girişimi var... Biz de bu programla bunun parçası olabiliriz. Bu bir risk. Bu <gülüyor> farkındayız. Ama başka türlü okumaya çalışıyoruz olayı gerçekten. Bunu da bilelim dinleyicilerimiz de ne olur bunu akıllarına tutsunlar. Şu anda olup bitenin çok daha üstünde bir pazar dünyası yaratmak, bir ideolojik, bir düşünsel, algısal boyuta oynamak gibi bir Hegemonya yaratmak. Egemonia olduğu da. bir yaratmak Aynen. İhtiyaç istiyorlar. yaratıyorlar abi. Yani tamam. satabilmek için. Yani bence kapitalist sistemin son çırpınışı bu. Yani tam olarak o yani. Yani. Digital dünyasında. Bir. Çırpınışı bir, çırpınışı bir çırpınışı. Evet evet. Yani ihtiyaç yaratıyor. Çünkü bütün şey var olmayan bir şeyi varmış gibi sana işte yüz birim olarak pazarlayacak ki sen aa neymiş bu deyip içine gireceksin. Yani en basitinden bir biti 250 bin dolara satıyorum mu göstermek bile. İnsanlar için bir yatırım aracı ya da bir şey mi diye ihtiyaç yarattırıyor yani. Çünkü insanlar daha, şu anda. Bir daha programdan önce bize birazcık açıklamışım. B bit dediğin insanların arazi dediği şeye denk geliyor galiba. Aynen, aynen. Öyle aynen. mi? Ben aynen. bilmiyorum. Biraz azıcık açar mısınız Ömer? Yani? <gülüyor> yani arazi satın almak için uğraşıyorlar. Bitt'i 250 bin dolara satıyorsa düşünün. Arazi kaç bit bilmiyorum ama çok paraya <gülüyor> satıyorlar yani en basitten şöyle söyleyeyim 100 marka varmış metaverse'de ilk açıldığı dönemde yani öte evrende diyelim Türkçe'si herhalde Facebook'un anlaştığı firmalardı şimdi bin, binin üstüne çıkmış çünkü bu bir ihtiyaç yaratma alışveriş i̇şte. merkezi gibi bir yer e aynen Ö önce alışveriş merkezi yaratacak insanları Oralarda alışveriş yaptırıp ne kadar kolay evinizden girip hem üstünüzde deneyebileceğiniz, belki kendi görselini bile koyabileceği ya da kendi avatarı üstünde deneyebileceği, hem dijital dünyada satın alabileceği hem de real dünyada da o kazalı evine gönderttirebileceği, bundan kullanılabileceği bir dükkanlar şeyi. Yani şu anda zaten online satış biliyorsunuz çok yüksek. Artık insanlar televizyon, telefon bilmem ne almak için mağazaya gitmiyor. İnternet üzerinden alıyor. E, bu da internet iki boyuttan üç boyuta getiriyor. Yani üç boyutlu olarak senin önüne sunuyor. Daha temaslı hale getiriyor seni. Yani bir resme bakarak satın almaktansa yani televizyonun etrafında dolaşarak ya da telefonu çevirerek görebileceğin bir şey haline getirmek amacı. Daha fazla para kazanmak tabii. Yani alışveriş amacı sonrasında da bir dünya yaratıp bunun içinde. Ne demiştik biz önceki programda? Süresiz zaman geçirmeni sağlamak. Evet. Orada ]se orada seni tutmak. Bir de tabii bunun şey boyutu da var. Müşteriyi tırnak içinde ötkene soktu zaman ya da öte evrene soktu zaman onun oradaki çeşitli olaylara ki bu eksperiment olarak bir deney olarak kurulmuş ve tasarımlı bir dizi olayla karşılaştırabilirler aynı zamanda. Onlara verdiği tepkileri de ölçümleyerek Duygusal veri toplamak gibi aslında o hegemonyanın oluşmasında son derece önemli ve bugün için erişilemez durumda olan bir boşluğu tamamlıyorlar. Tabii ki. Tamamdır. Aynen. Bu, bir ben... de teknoloji tarafı bu aslında. Bir de internetin bir üst versiyona çıkacak şimdi biliyorsunuz. Bir üste doğru geçiyorlar. Üst <gülüyor> versiyon da takip edilme, araya reklam girme ve şeyler olmayacak. Yani tamamen kullanıcının kendi kimliğini güvenlik altına alan bir tasarım var şu anda. Bir sonraki internet e, dünyasında. Evet. O yüzden de Metaverse'ü bir an önce aralacıyla çıkardılar. Ne? Aslında bence teknolojisi yetmiyor Metaverse'ün. Çünkü şöyle düşünün, bir insan kafasına VR gözlüğü takacak, ne kadar saat takabilirsiniz? Seni ne kadar saat tutabilir? Bir saat, iki saat. Sonra kafan yorulacak yani. En basitinde 3D gözlük, 3D filmler çıkardılar. Gözlükle insanların başı ağrıdı ya da bir metalyel takmak zorunda kalmak o dünyanın içine girmek insanları yordu. O yüzden metaversün şu anda teknolojisi yetmiyor. Bence beyne çip ya da lensler ya da kolay taşınabilir gözlüklerle real hayatta etkileşim haline dönüşmesi gerekiyor. Bu bir süreç tabii buna verebilecekler. O, ee, bu bahsettiğim çipler aşı şeylerine içine girebilecek küçüklükte çipler yok, değil tabii. Yok yok. Bunu belirtelim. Değil değil. <gülüyor> <gülüyor> değil. Yani belki çok sonra yapabilirler ama şu an için değil. En basitinden kötü de değil, çok güzel mesela ailesi hastası bir insanın beynine çip takarak ve bir işletim sistemi kurarak e, o insanın düşünce gücüyle tweet atması, maillerini okuması ve insanlarla yazışmasını sağladılar. Ve yani benlerinden bu... dolayı hapse girmesi falan mümkün. Evet artık onun da hapse girmesi falan. mümkün yani. Tabii ya yani <gülüyor> bu aslında pardon, kötü oldu bu zaman. Yani kötü <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yapmasa mıydık adama böyle bir şey? Ne bileyim yani, ya hani bu... <gülüyor> daha önceki yani, programlarımızda geçtiğimiz ay, yani geçtiğimiz sene yaptığımız programlarda bunların gelişimiyle ilgili konuşmuştuk. Ee, size söz veriyoruz e, kavramızdaki Yıldız ekibi olarak. Bunların takibini gerçekleştireceğiz. Biz tekrar Öte Evren'e doğru geçelim. Geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim filmden Ready Player One filminden ki bu süreçte izlemek çok daha kıymetli oldu benim için. Sadece filmde ne olup bittiğini değil nasıl olup bittiğini izleme şansına sahip oldum. İlk hoşuma giden görüntü şuydu evet işte VR'lar VR gözlükler kendi avatarlarıyla istedikleri biçimde görünebildikleri avatarlarıyla yaratılmış bir dünyada bulunuyorlar ama şey çok güzel drone'la da olsa pizza geliyor. Bildiğimiz pizza yani, geliyor yani. İşte, tamam mı? Yani o karnını doyurmak zorunda oldu. Pizza geliyor ve e, hepsi bir ne diyeyim, iklimden sıcak ya da soğuk havadan koruyabilecek mekanlarda e, yaşıyorlar. Barın, barınıyorlar, yaşıyorlar ve günlük hayatlarında da kıyafet giyiyorlar. İster utançtan ya da e, ahlaki değerlerden istersek soğuk e, yüzünden olduğunu söyleyelim. O biyolojik ihtiyaçlarımızı karşılan şeylerin hepsi geliyor o filmde. Elbette film Yine klasik bir örgüye oturmuş iyiler ve kötüler üzerinden yürüyor ve yine bir oyun dünyası üzerinden gidiyor ayrı. Ama bu filmi Ready Player One'a izlerseniz nasıllara dikkat ederek biraz daha bu metaverse dünyası ilişki kurabiliriz. Orada mesela biz ilk programda beden kısıtlamasından bahsetmiştik. Her şey bilgisayarın başında oturarak yapılacak ya da oturduğun yerde yapılacak diye. Hayır başka türlü de yapılabildiğine dair. Yapılabileceğine dair izler var. Bir küçük örneği paylaşmak istiyorum. Tüm vücuda giydirilmiş dalgıç elbisesi gibi tüm vücuda giydirilmiş ve sens, sensörler olan elbiselerle iki insanın hiç yan yana olmadan sevişebilme hali, birbirinin bedenine dokunabilme halini bir şekilde göstermişler. Şu anda bunun gerçekliği henüz gerçek, olmuş değil ama çok akla yakın gözüküyor gerçekten. İşte eldiven ve elbise üzerindeki sensörler. Beden kısıtlaması tahmin ettiğimiz kadar olmayabilir ama aması işte o dünyanın henüz o teknolojinin çok hiç hiç yakınında değiliz bu arada. Değil. Ya ondan yani. ötesi de var. Yani sinir sistemine bir tane mikroçip yerleştirerek o hissi sana verebilir. Yani giysi bile giymene gerek yok. O mesela daha hızlı ilerleyecek bir süreç baktığınızda. Çünkü giysi giymek Gözlük takmak metaverse yani öte evren dünyası için çok meşakkatli. Ondan çok çabuk kurtulacaklardır bakmayın yani şu anda çok başındalar işin amaç insanları dijitalleştirip sonsuzluğa götürmek. Yani bu şimdi şey olarak algılıyoruz biz önce para kazanmak öte dünya yaratmak bunlardan müşteriler tırnak içinde üretmek ama aslında dünya yani insanoğlu. Şeyi biliyor yani kimyasal olarak sonsuzluğa ulaşamayacağını biliyor ve e, araştırmalar da bence bu sürecin AI yaratmak yani yapay zekalı insansı robotlar hayvansı robotlar yaratarak kendilerinin sonsuzluğa aktarmak yani en basitinden şöyle düşünün şu anda biz sonsuz insanlarız bu çağda instagramımız Tabii var twitterımız var facebookumuz var. Çok ben güzel. Ömer Şahin olarak sonsuza kadar varım şu anda öyle düşünün. Unutma hakkını üzerinde. da olmadığından bahsetmiş. Uludum evet da aynen. <gülüyor> aynen. Yani sonsuza kadar varım. Beni adam 300 yıl sonra bile benim bilgilerime 500 yıl sonra bile ulaşabilir artık. Ama bundan 300 yıl önce Ömer diye bir adamın bilgilerine ulaşmam çok zor. Yani şu devirde yaşayan herkes aslında sonsuza adım atmış durumda farkında değiller. Dijital olarak hayatlarını dijitale dönüştürüp sonsuz varlık olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Ölmedi kalbimizde yaşıyordu. Ölmedi Instagram'da yaşıyordu. <gülüyor> aynen. aynen. <gülüyor> Bunu da bilinçli olarak dijitale dönüştürme süreçleri bunlar. Bunların başındayız ve bence çok hızlı gidiyoruz bakmayın yani. Bayağı hızlı adımlarla da insanlar dijitale. Çünkü yani bedenlerimizin, e... bedenlerimizin o kadar uzun süre yaşamasının mümkün olmadığı ortada. Biyolojik kısıtlamalar yüzünden. Aynen. Ki insan evladı var olduğundan beri sonsuz yaşamın peşinde koşuyor. Bana evet. da çok korkutucu geliyor. Ya derken sıkıcı geliyor açıkçası ama dediğin gibi izlerimizden oluşan dijital veriler ki bunun hayallerinin bulunduğu kimi senaryolar bilek mirır dizilerinde evet, var tabi var. Oldu. Yani bak bilek mirır'e gitmeden çok daha önce Yunan mitolojisinde insanlar dört kollu dört ayaklı İki yüzlü doğarmış. Sonra Zeus bunların gücünden korkmuş, ikiye bölmüş, ayırmış. Bunu insanlar sonra aşkını aramak için iki insan bir araya geldiğinde birleştiğini düşünüyorlar. Ama bence, <gülüyor> bence insanlar kendi benliğini başka bir boyuta geçirmek ve sonsuzluğa ulaştırmak için arayış peşinde koşuyorlardı hep. Yani ona da vurgulayabiliriz. Yani o Anladım. devirden beri yani felsefe olarak düşündüğümüzde Yunan mitolojisini zaten onun içinde değiller mi? Hep insan nereye evrilebilir, nereye gidebilir diye bence bu buna doğru gidiyoruz yani gidecek. Bu, bu 24. yüzyılda girelim burada. Evet. 24. Tamam. yüzyılda çok tartışmalı bir konu abiciğim bu. Aynen. <gülüyor> Sevgili Aynen. Kaptan Picard bunu tehlikeli buluyor. Bak, onu söyleyeyim. Evet evet biliyorum. biliyorum, çok ee, biliyorum. Yani böyle evrimin tamamen bizim şeyimizin altına alması ve olasılıksal süreçten çıkartılıp deterministik bir sürece Aynen. taşınması çok problemli. Ee, ama bizim bu kavanozdaki yıldızı oluşturduğumuz o soğuk füzyon olduğunda işte zaten... E e, hali, çok kısa söyleyeceğim. Kavanozdaki yıldızı dinleyicilerimize açıklayalım. Niye bu ismimizi evet. koymuştuk? E, soğuk füzyon yöntemi sayesinde bir kavanoz maddeden bir yıldızın enerjisinin elde edilebilmesi Ni slogan olarak kendimize evet. almıştık bu yüzden. Yani evet, e, uygarlık skalasında e, bu başarıldığı zaman bir seviye yukarı çıkmış olursun. Yani güneş sistemi seviyesinde bir uygarlık haline geliyor diyor. Kardeş evet. eviniz söylediğiniz bu e, ünlü Rus astronot soruda işte bilim insanı falan. Şimdi orada tabii şöyle bir şey var yani bu bu enerji meselesini yaptığınız zaman o hep söylüyorum o recycling yani bir komünel toplumun Altyapısının fiziki olarak oluşması bu tabii o toplumun kurulacak anlamına gelmiyor. Bu tamamen başka bir sosyolojik siyasal bir süreç ama materyalizasyon mümkün olabiliyor. Yani düşüncenin ya da imajın materyal hale getirilmesi. Polo söz, söz. Evet. Hani, bolo dediğim mesele o işte o gözlüklü giysiydi vırdı zıvırdı her şeyi o zaman aşmış oluyorsun zaten. Çünkü tabii, hologram diye bildiğimiz görüntünün görüntü olarak ama üç boyutlu görüntü olarak önümüze canlanması kanlı canlı etli bir materyalize edilmiş halen tabii fake yani halen sahte ve bir bilgisayar tarafından bütün sistem kontrol ediliyor ama bunu gerçekleştirme yani ışınlamanın e, imajın e, ışınlanması gibi düşünebiliriz bunu evet. o yüzden ona holodeck demelerin nedeni o o zaman oyunun içerisine giriyorsun işte bir başka gerçeklikte şey yapıyorsun fakat bu çok kontrollü olarak yapılıyor yani asla insanların bir form değiştiriyor. Tabi sen şeyden de hatırlayacaksındır. Yani Star Trek'te senin tarif ettiğin türde yaşam formları var çeşitli bölümlerde karşılığında. Evet. Yani o imajinasyon Star Trek içerisinde var. Enerji olarak var. Aynen. Mr. Q diye bir çok acayip bir fenomenel bir karakter var. Yani bu işte Zeus misali değil mi? Evet. Her yerde hazır ve nazır olan bir omnipresent bir varlıktan bahsediyoruz. Aynen ve her şeyi kontrol etme imkanı yani fiziki varlığı işte fiziki dünyayı aşmış ama bu aşkınlık o fiziki dünyayı mutlak kontrol et, imkanı da yaratmış bir varlık ya öyle bir imaj şey karakter oluşturmuşlar falan şakacısı var işte kötülük yapıyor <gülüyor> bilmem ne. tehdit testler mesela ee, ondan herşey çok tartışılıyor. ama o kritik cümle daha basit düzeyde evrimi mutlak olarak kontrol etme e, bu olasılıksal süreçten çıkıldığında dışsal şoklara maruz kalınması durumunda sistemin bir bütün olarak çökmesi gibi bir şey söz konusu olacağı için evrimin mutlak kontrolünün çok tehlikeli olduğu söyleniyor. Ve bu işte bu, bu akımı savunan, bunun yapılması gerektiğini savunan insanlar vardı ama işte biz bunları tartıştık, şey oldu bilmem nefek kurumsal olarak bunun reddedildiği bir sonucunu öğreniyoruz o bölümden. Master, masterpiece mi? Öyle bir şeydi bölümün ismi. Evet galiba ama şey de düşün neden edemiyorum yani sen o boyuta ulaştıktan sonra yanında o doğaçlama evrimi devam ettirebilme şansında var öyle bir şeyin de var yani bir arada ilerletebilirsin iki süreci de evet, yani o da olabilir onda ama öte evren tabii ki ticari amaç için çıkmış ama bizim çok ilerilere şu anda tartıştığımız şeye doğru Yol açan işin başlangıçları aslında daha önce başladık yani Instagramlarla şeylerle başladık zaten aslında bir sonsuzluğa ulaşma aşamasına. Yani bedenden ayrılıp dijital olarak kendimizi sonsuz var etmeyi başardık yani başarmadık değil ama onu bir üst boyuta hem realize etmek hem de bedensel olarak anlattığım gibi hologram ya da robot ya da X yani ışın olarak var etme amacına doğru ilerliyoruz. Ama şöyle bir ayrım var orada. Bu bir yaşam değil. Yani ne bileyim değil. sonsuza kadar saklanabilen bir fotoğraf teknolojisi olsaydı 1950'lerde mesela. Biz diyebiliriz ki sonsuz olarak iz bıraktık. Hı hı. Ama bu sonsuz olarak var olduğumuz anlamına gelmiyor. Ben bu arada tekrar bu dünyanın aslında bizim kurduğumuz ilişkiyle o öte evrenin bizim kurduğumuz ilişkiyle algısının ne kadar zor olacağını tekrar gündeme getirmek istiyorum. E zor tabii. Kimyasal yaşıyoruz şu anda biz. Kimyasal verilerle analiz hani, ediyoruz. Yani ileri uç çok farklı olabilir yani kimyasal olmayacağı belli. Hani, evet, evet. O yüzden bizim anlamamız da biraz hani Gerçekten daha düzeyinde insanların kurguladığı şeyler üzerinden okuma yapıyoruz. Öyle düşünün. Evet. Ama bir de şöyle bir şey var İsmail. Çok kusura bakma. Bu kayboluş halinden kurtulmak için ben hep kendime şeyi temel alıyorum. Shoshana Zubov'un yaklaşımı ile bu meseleyi okumak gerekiyor. Çünkü fiziki dünya ile sanal dünya arasındaki bağı doğru oturtabilmek, o girdaba girmemek için, kapılmamak için. Bence çok önemli bir rehber kitap. Türkçe baskısı çıktı. Hı hı. Çok tavsiye ederim. gözetleme ekonomisi diye çevirmişler. O şekilde çıktı. Surveillance kapitalizmi e, söylüyorsun. Daha önceki programlarda da bahsettik. Evet. Yani tüm bunlar birbirine bağlı. Bir yandan da bir e, küçük hatırlatma yapalım. Neuralink, e, Neuralink Elon Musk'ın yatırım yaptığı bunun üzerine de bir program yapmıştık. Hani gene olduğundan çok daha büyük gösterilen bir girişimi piyasada yatırım toplamak için sunmuştu ama o da bir şekilde Ömer senin bir önce bahsettiğin o beyin içerisine yerleştirilen evet. elektrotlarla e, aslına bakarsan şu anda sadece veri toplayabiliyoruz öyle e, bir de e, işte yıllardır yapılan Parkinson hastalarında dopamin salgısını indüklemek gibi e, bir takım uygulamalarla sürdürülen Belki yeni versiyonlarında oradan gelen verileri toplayıp hareket sistemini e, ancak kontrol edebildiğimiz ve işte bir takım bezleri salgıları kontrol edebildiğimiz bir uygulama var. Belki de o çipler bunlarla beraber yürüyecektir, yürüyebilir. E, fakat hakikaten çok uzak. Bu dünya, bu metaverse dünyasının tekrar ediyorum bir yatırım planının parçası olma, olmak gibi bir niyetimiz yok. Sadece anlamaya çalışıyoruz, biraz uçuyor olabiliriz. <gülüyor> e, bu noktada elbette fantastik dünya çok önemli bir yandan da fantezi açıkçası kelimenin tam anlamıyla önemli bir şey e, insan evladının ile ilgili burayla paslaşarak gidiyoruz e, bunun altını çizmek istiyorum her seferinde e, bu, bu şu anda tekrar Ömer senin söylediğin gibi henüz o altyapıya sahip olmayan ama o altyapının izlerini gösteren bir Dünya, öte evren ya da çok duyduğunuz şeklinde Metaverse. Ready Player One filminden bahsettim biraz önce size. E, bitiriş sırasında şeyi de söylemek istiyorum. Bu oyundaki ana karakter, o büyük oyunu kuran karakter aslında bir bir miktar otistik spektrumda yer aldığı belli olan çok da güzel canlandırılmış açıdan. Bitirişte şey söylüyor. Evet gerçeklik ne kadar zor da olsa gerçek dünya ne kadar ...hani acı verici de olsa... ...doğru düzgün yemek yiyebildiğin yer... ...orasıdır. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve... ...gerçeklik... ...gerçektir. Ee, cümlesiyle bitiriyor o filmde de. Ee, ben hala yemeğe takmış durumdayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen Spielberg'çüsün. Çok romantiksin. <gülüyor> Abi bir şekilde e, e, e, e, e, ilk abi çıkayım. yani. <gülüyor> Yemek Top, yiyeceğiz ya. Yani. Toplantıya gittik diyelim ki hani Metaverse dünyasında iyi yapılmış mimari bir yerde. Ortada bir simit yoksa ne yapacağız Yani de, öğlen <gülüyor> sizi yemeğe götürdüler işte Hawaii e, sahilinde manzarayla bilmem neyle falan ama o ton balıklı sandviçi yine e, birinin hazırlayıp sana getirmesi gerekiyor işte. Ama onu işte Matrix çok güzel mesela vurgulamıştı biliyorsunuz filmde. Yani etin tadı sanal dünyada ne kadar güzel olduğunu vurguluyorlardı yani. Hani o, ona doğru evriliyoruz. Öyle düşün aslında. Sonra ama arkada <gülüyor> hortumlarla besleniyorlardı değil mi? Aynen. <gülüyor> abi, arkada hortumla yani, elektron veriyor. Öte dünya kadar korkunç, korkunç laflar söylüyorsun şu anda bize. Ama <gülüyor> kuşlarla söylüyorum. Oradaki kapsülleri de birinin yapması gerektiğini iddia ediyorum. Belki de Tabii robotlar yapacak belki de bilmem ne ama onu da o zekayı da kuran biridir. Dördüncü, dördüncü filmi izlemediniz herhalde dördüncü film de anlatıyor tasarımcısının bir insan olduğunu o kapsüllerin <gülüyor> ya, değil mi? Evet yani ee, şu anki aklımızda bu kadar basıyor aklımız elbette e, Marx'a Marx da sormuş, komünizmi sormuşlar nereden bileyim yaşamadın ki içinde demiş yani doğru yani söylemiş <gülüyor> <gülüyor> Dört saat çalışırım, dört saat balık tutarım, dört saat arkadaşlarla sohbet ederim. Bilmiyorum demiş yani. Biz de bilemediğimiz bir şeyler hakkında biraz Aynen. fikir üretmeye çalışıyoruz şu anda. Fakat bu işin pazarlama boyutunun çok büyük olduğunu da tekrar hatırlayalım. Birçok olayda olduğu gibi. Bu konuda da kafamız o aç açıdan açık olsun derim. Peki Ömer Şahin'le beraberdik. Sesin duymadığınız ama hepinizin çok iyi bildiği Açık Radyo'da, Teknik Masa'da bize her zaman çok yardımı olan sevgili dostumuz e, Ömer Şahin'le beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz Ömer. Çok sağ olun Ömer'cim. Sağ, ol. sağ olun, siz de olun. Süper ee, programlar. Önümüzdeki, önümüzdeki haftalarda da e, Metaverse'ün diğer boyutlarına konuşmaya devam edeceğiz. Bir miktar psikoloji ama e, büyük oranda da ekonomisi için hazırlanıyoruz <gülüyor> Haluk'la beraber. Bu tanırsız tamam. tam ekonomik politiğini yazacağım. <gülüyor> tamam mı? Bu, Süpermiş. Bir akademisyen olarak zaten meraklı senin hazırlamanı bekliyorum. Bize de söz verdin. Evet. Bunu da paylaşırız. Ee, bu programın size ulaşmasını sağlayan Evet Ömer Şahin sana. <gülüyor> e, Sağ ol. Selahattin'e, Robya, Feryal'e hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Bütün açık hava program destekçilerine Keza Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere Sağlıkla kalın Hoşçakalın Hoşçakalın Hoşça Kavanoz'daki Yıldız Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz